Selamünaleyküm ve rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi e, üzerinize olsun. Her türlü güzelliklere mutluluklara Allah hem dünyada hem ahirette hepinizi sevdiklerinizle beraber hatta erdir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden birbirleriyle uygun olduğu için üç hadisi okumak istiyorum. E, bir kavim, bir topluluk efendim, nasıl efendim, hayra erer? onu anlatan üç hadis-i şerif. Birinci hadis-i şerifi i̇bn Ömer radıyallahu anhumadan Deylemi isimli hadis-i rahmetullahi aleyh rivayet eylemiş. Mübarek metnini okuyorum. İza erâdallâhu bi kavmin hayran kesere fukahâehum ve ekalle cühhâlehum ve izâ tekellemel fakihü ve cede awanen ve iza Tekellem el cahil kuhur. Ve iza erade bi kavmin şerran kesara juhahalhum ve aqalla fuqaha'hum fe iza tekellem el cahilu veceda avanen ve, ve iza tekellem el fakihu kuhur. Sadaka Rasulullah fi ma kal ev kemal kal. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bu rivayete göre buyuruyor ki allah Teala Hazretleri bir kavmin hayırını murat etti mi? Bir topluluğun, bir milletin bir kavmin hayırını istedi mi? Efendim e, ne yapar? Ne lütfeder? Kessere fukaha ehür. E, din alimlerini dinin derinlemesine ve doğru olarak geniş bir anlayışla güzel bir şekilde bilen efendim alimleri çoğaldır. Kessere rivayeti, eksere rivayeti de var. Ee, eksere çoğaltır manasına kesere çok çoğaltır manasına. Efendim e, alimler artar. Dini doğru bilen, Allah'tan korkan makbul alimleri arttırır Allah. Bir kavmin hayırını murad ettim Ve ekalle cuhâlehun cahillerini de azaltır. Bu Allah'ın bir lütfudur. Efendim e, alimlerin artması bir milletin içinde cahillerin azaltılması Allah tarafından o kavle bir lütuftur, ihsandır, ikramdır. Feiza tekellemel fakihu veceda avale. böyle bir toplumun içinde efendim fakih, dini iyi, derin, geniş, sağlam bilen alim kişi konuştuğu zaman yardımcılar bulur, destekçiler bulur, onu sevenler bulur. Efendim sözü geçerli olur, uygulanır. Ve eğer tekellemeli cahilde, de tabii her zaman her yerde vardır. O da konuşabilir ama konuşur ama kuhira, kahrolunur yani ezilir, sus denilir, susar efendim e, hükmü olmaz, zararı olmaz cahilin cahilliğinden dolayı yani iyi niyetli bile olsa cahil tabii zararlı olduğundan efendim susması uygun olur, bastırılması uygun olur böyle olur. Aksine. Bil-akis diyelim e, bunun karşılığı olarak ve iza erade bir kavmi şerren Allah bir kavme kızıp da onun şerrini kötüye gitmesini murat ederse çünkü mukadderat onun e, takdiriyle oluyor. Efendim takdirin kalemine yazarsa sonuç itibariyle efendim, kainat e, ve toplumlar, insanlar, kişiler, varlıklar o kaderin efendim çizgisinde gidiyorlar. O zaman kesere cihalihum, cahillerini çoğaltır bu sefer. Cahiller çoğalır, dini bilmeyen, cahil insanlar. Ve akalle fukaha fakihler azalır. Nasıl azalır? Efendim işte vefat ederler, azalır. Efendim e, din ilimlerine rağbet olmaz, azalır. Efendim harp darp, efendim çeşitli şeyler olur, azalır. E, alimler azalır. Ve iza tekerlemel cahil bu durumda böyle bir yerde, böyle bir ortamda cahil konuştuğu zaman vecde avale. Destekçiler bulunur cahil konuşunca, efendim yardımcılar bulunur, cahilin sözü geçer, hükmü geçer. Ve iza tekerlemel fakir yanlışlıkları gören alim fazıl kimse kalkıp bir şey söylemeye kalkışınca başlayınca Kohira kahrolunur yani ezilir, susturulur, konuşturulmaz. Tabi cehaletin hakim olduğu bir toplumda ezilir, efendim yenilir, tarihin sahnesinden silinebilir Allah saklasın. Efendim tarih boyunca böyle olmuştur. Efendim mesela büyük Selçuklu devletinin genişlemesi, efendim büyümesi nasıl oluyor? Medreselere çok büyük bir önem veriyorlar. Her yerde düzenliye medreseleri kuruluyor, çok büyük alimler yetişiyor. Osmanlı devletinin gelişmesi nasıl oluyor, efendim? Şeylerde Anadolu'da yetişen alim fazıl kimselerin, hatta diyelim ki başta evladıncelerden Rumi Efendimizin o yaktığı her meşale ışık, efendim hacı Bektaşî Veliler, Efendim i Yesevi Hazretleri'nin çalışmalarının sonucudur. Yani bir fidan hemen dikildiği zaman meyve vermiyor büyüdüğü zaman meyve veriyor ama o fidanı kimin diktiği çok önemli. Osmanlı'nın e, o başarısı ondandır. O mübareklerin efendim, telkinleriyle, işaretleriyle, irşatlarıyla, çalışmalarıyla kurulduğu için ilim çok e, rağbet gördüğünden her yerde medreseler yapıldığından Osmanlı nerede efendim bir şehri fethetmiş oraya mektep, medresi yaptığından, alimler çoğaldığından yükselmiştir. Asrının efendim çizgisinin üstünde ilerisinde gitmiştir. Efendim düşmanları toplu toplu geldikleri halde birlikte be, böyle, efendim birleşerek geldikleri halde yenmiştir, ilerlemiştir, yükselmiştir. Fatih Sultan Mehmet bir dahidir. Efendim İstanbul'u alırken kullandığı usuller imkanlar, aletler efendim çok önemli. Onun e, bir işi başarmak için tutturduğu yol tam böyle e, numune bir efendim e, kişiliği var. Peygamber Efendimiz de zaten hadis-i şerif ile buyurmuş İstanbul fethi olmayacaktır muhakkak. Onu fetheden ordu ne iyi bir ordudur. Onu fetheden ordunun komutanı ne iyi bir komutandır diye mesel O mesele layık bir kimse tabii efendim. E, alimlerin hakim olduğu bir devlet idi ilk zamanda. Sonraki zamanlarda alimler ikinci plana itilince efendim, vezirler vesaireler e, sözü ele alınca, saray entrikaları e, işe geç, e, e, tezir etmeye başlayınca, alim kahrolunca, cahillik çoğalınca alim ezilip titreyince, asılıp kesilince işler tersine dönmüştür. Çünkü ilerlemek, yükselmek, çalışmak olmadan bir millet durduğu yerde durduğu gibi bile kalmıyor. Mutlaka atılmak ve çalışmak ve ilerlemek lazım. Durdu duraklamak artık ölüme mahkumiyet demek oluyor. Efendim, ilimde öncülüğü kaptırmamak lazımdı veyahut efendim yarışı bırakmamak lazımdı. Efendim bizden geri milletler bizden ileri gidiyor diye göz açmak lazımdı, çalışmak lazımdı. Efendim onlar yapılmamıştı. Bunları tabii niçin söylüyoruz? Şimdi günümüzde örnek alalım, ibret alalım, tarihten efendim olaylardan ibret alalım da kendimizi düzenleyelim diye söylüyoruz. İkinci hadis-i aynı e, konularda olan ikinci hadis-i şerif. İda erad Allahu bi kavmin hayra vel aleyhim alayhim ulama'uhum ve qata' beynehum ulama'uhum ve ja'al el fi suhahihim ve ida irade bir kavmin şerren vella aleyhim suhahihim ve qada beynehum cuhaduhum ecallal hale eee fi buhalaihim değil mi Mihran isimli sahabiden rivayet etmiş eee yanında böyle sohbeti buyruluyor bu Mihran'ın yani peygamber Efendimizle bulunmuştu bahadır sahabidir e, tereddüt edilmesi diye kayıt koymuş bir hocamız Ahmet Siyaretin rahmetullahi aleyh Allah, e, evli Allah büyüklerinin şefaatlerine erdiyorsun cümle büyüklerimizin şefaatlerine Neredesin cümlemiz şimdi bu hadis-i şerifte de aşağı yukarı aynı konu tabi başka bir hadis-i şerif biraz da farklar var Allah bir kavmin hayrını murad ederse yani o kavme hayır yapmak isterse onun iyiliğini isterse o kavmi kaltif etmek isterse seviyorsa, efendim, mükafatlandırmak isterse ne yapar? Vella aleyhim hülemaihim hülemaihim onların başına halim selim filozof filozof filozof demeyelim hakim efendim, hikmet sahibi kızmayan, efendim, sabırlı titif, böyle yumuşak, e, iyi idareciler geçirtir ve kadar beynehum ulema uhum Efendim, aralarında bir şeyler olduğu zaman meseleler olduğu zaman alimleri meseleyi çözerler, efendim hükme bağlarlar, isimləri çözümlerler, efendim belki burada e, hareketlenmiş böyle ama belki e, vella müdafaa fiil olduğu gibi kadağı da katdadir belki ve katdah beynim, olabilir. Yani alimlerini hüküm veren kişiler haline getirir ölen takdir buyurur. Nasip eder demek ki. Ve male, yine bu cealenin faili de şey. Allah, Allah Teala. Malı Allah yapar. Fî sümahâihim. Semahatli, cömert insanların eline verir. Demek ki Allah bir kavmin iyiliğini istediği zaman başındaki kimseler halim oluyor. Halim ne demek? Kızılacak yerde bile kızmayan, basiretli, düşünceli. Efendim bir milleti filozoflar, felsefeler, hakimler, bilge kişiler idare ederse onlar çok önemli ana kar kararları alırlar. Toplum mimarlarıdırlar. Efendim devleti yönetmekte, ana yönleri seçmekte çok etkili olurlar. Yanlış yönlere sürüklenmez, maceralara sürüklenmez. Mesela Hitler şeyi Almanya'yı bir maceraya sürükledi. Efendim öldürttü, yaktırttı, yıktırdı. Kendisi ne olduğu belli değil. İtiham etti, öldürüldü mü? Yeni toparlanıyor Almanya. Yeni toparlandı ama yani Hitler bir misal olmuş oluyor. Efendim şimdi Halim kimseler idareci Alim kimseler söz sahibi. Hükmü onlar veriyor. İhtilaflar onlar çözümlüyor. Sorunların çözümlerini ortaya koyuyorlar ve öyle yapılıyor. Mal da efendim iyi insanların elinde. İşrete, zevke, efendim, fıskı, fücura harcanmıyor. Faydalı yerlere harcanıyor Fakirlerin eline ulaştırılıyor. Çünkü çöbel insanların de, cim, cimri insanların elinde değil. Güzel. Demek ki bir milletin bir durumda olması için, ilerlemesi, yükselmesi için ana noktaları burada öğrenmiş oluyoruz. Yöneticiler iyi olacak. Yönlendiriciler toplumu, alim kimseler iyi insanlar olacaklar. Efendim, selahiyet para pul da iyi kimselerin elinde olacak. Çünkü e, Peygamber Efendimiz bir başka hadis şerifinde buyuruyor: "Miemel malus salih, nirajulis salih." Yani salih bir insana helal bir mal, çok mal olması ne kadar yakışır? Çünkü onu güzel kullanır. E peki kötü bir insan mal sahibi olursa ne olur? Babadan miras, haylaz, haydut bir evlada kaldı. O parayı kötüye kullanır. Şehre kullanır. İşrete, şehrete kullanır. Mahveder. Kendisini de mahveder. Yakında, yakınlarını da mahveder. Ana babası, efendim, çoluk çocuğu, ailesini de mahveder. Millet eder. Zararı olur. Evet. de erade bir kavmin şerrer aksine karşıtı olarak bu söylenenlerin bir kavmi cezalandırmak isterse Allah o zaman ne yapar? Şerim ister o kavmin belasını bulmasını cezalandırılmasını murat ederse ne yapar? Venna aleyhim şüfeha aklı efendim doğru çalışmayan boş kafalı insanları yönetici olarak başlarına getirir ve kadda beynehum cuhalehum cahilleri efendim veren hüküm veren insanlar haline getirir veya kadayı ya, fiili kadda diye okumaz da kadda diye okursak kadda beynehum cuhalehum cahiller meselelerde hüküm verirler tabi yanlış karar verirler birisi e, sormuş efendim benim evim var kirayı şu kimseye verebilir miyim efendim Sorduğu kimse şey diye hani bir yerde bilmem unvanlı bir kimse yönetici yüksek bir kimse diye o da pat diye yalan yanlış bir cevap vermiyor de e, cahil yani bir insanın bir noktada unvanlı rütbeli olması her şeyi bilmesini efendim gerekli kılmıyor e, Fiilen öyle olmuyor bir şeyi biliyor öteki şeyi bilmiyor bilmediğinde ben bu konuyu bilmiyorum diyemiyor. Efendim, böbürlendiğinden, şiştiğinden yanlış fetva veriyor. O çok kötü bir şey. Yani bilmediği konuda fetva vermek çok kötü kötü bir şey ama adam tabii ben bunu bilmiyorum diyemediği için bu benim sağım değil. Ben bunu bilmiyorum. Sorayım dese ay, tamam güzel bir şey olacak. Benim bildiğim bazı şeyler var kendi sağında. Şunları biliyorum ama bunu bilmiyorum diyebilir. Diyemiyor işte. Yalan yanlış. E, falancı'ya, e, kiraya verebilir mi? Veremezsin demiş. Niye veremeyecek? Verebilir. Yani hem de verebilir misin dedi mezhep bakımından farklı olan şu kimseye verilebilir. Verebiliriz. Hatta din bakımından farklı bir kimseye bile insan mümkün. Kiraya verebilir. Bunun bir dini bakıdan, fıkıh bakımından bir şey yok yani kendi ülkende, kendi binana geliyor birisi kiracı olmak istiyor. Sen de kiraya veriyorsun. Ama bilmeyince işte yanlış cevaplar veriyorlar. Bence al-ma'nafi bu halaim malda cimrilerin efendim gibletsiz, haysiyetsiz efendim kişiler elinde olur. Efendim sarf edilmesi gereken yere sarf etmezler ve efendim toplum ilerlemez. Efendim hayır olmaz, yapılmaz. Allah efendim e, kötü durumlardan böylece bu anlatılan bu kötü durumlardan bize kursun ve e, anlatılan iyi hallere sahip toplumlar eylesin. İslam toplumları. 3. adı Şerifi Hulvani bu şey, Ebu Kürsafe'den rivayet etmiş, radıyallahu anh. Kısa, biraz konu değişik ama başlangıç kelimeleri aynı. İlla eradallahu bir kavmin hayren. Bir kavmin Allah hayırını murad ederse, buradaki kavim artık ulus manasına değil, topluluk manasına değil, efendim, ee, anlaşılacak manayı sonuna kadar söylediğim zaman, bir takım insanlar demek, Hatta bir kişi demek. Ehda ilehim hediyete daif O o insanlara Allah misafir gönderir. Hediye gibi misafir gönderir. O gönderilen Allah'ın hediyesidir ona. Neden misafire ikram ederse sevap kazanacak da ondan Allah'ın rızasını kazanacak da ondan. Allah bir kavmin hayrını murad ederse onlara misafir hediyesi gönderir. Yani. Misafirleri hediye gibi, hediye olarak onlara gönderir. Hoppala. Karşıdan işte atlılar geldi, kervan geldi, misafir oluyor. Tabii bazıları misafiri sever. Cömert olur, sever. Bazıları da sevmez. Nereden geldi bu heriflerden? İstemez. Ama şunu hemen söyleyeyim. Yani bunlar fiilen böyle oluyor. Yüzünü kuruşturuyor bazı kimseler misafir geldiği zaman. Hem yani bu misafir de bizim bu böyle efendim, akşamdan çay içmek için gelen misafir gibi de değildir, yani burada murat o değildir. Gelecek, yatacak, yedireceksin, içeceksin, barındıracaksın, yani yolcu demek yani misafir. Efendim, e, ihtiyacı var, han yok, hamam yok, başka çare yok, gelecek o obada, o köyde kalacak. Mecburen herkes evlerine alacaklar, kimisi istemez böyle şeyi, yüzünü bulmuştur. Ama misafirin sevmeyeni Allah sevmez. Misafire ikram edene Allah ikram eder. Bu hadis şerife, onu göreceğiz. Ama bir kalbin hayrını murad ettiyse mi? ona misafir gönderir hediye olarak. Misafir ne yapar? Yen bir rızkı misafir kendi rızkı ile gelir misafir olur oraya. Neden? Cenab-ı Hak o misafirin rızkını gönderir. Onu kulu değil mi? Yaşadığı bir çatı rızıklandırmayacak mı? Rızkını gönderir. Ev sahibi bilmez işi eden olduğunu, dükkanda olağanüstü bir alışveriş olur. Efendim, işinde bir bereket olur, kazancında bir fazlalık olur. Daha misafir gelirken, Allah onun misafirlerine rızkını gönderir. Ben e, çok kendi hayatımdan da buna benzer e, olaylar anlatabilirim. Efendim, e, öyle olur. Mesela, bir kaç kişiye bakar bir kimse, efendim, Allah işine bereket verir, verir, verir, verir. O, o, iş, o kişiler gittikten sonra e, iş azalır. Neden? Ötekilerin rızkını da Allah ondan verdi de ondan. Yazları anlayamaz bunu. Çünkü esrarengiz bir şeydir. Efendim, perde arkasında olan bir şeydir. Bilen bilir, arifler bilir. Evet, rızkıyla gelir. Yani senin rızkını yiyecek değil, senin ağzından lokmayı alacak değil. Senin çuvalını efendim kilerini boşaltacak değil. Boşalır gibi olsa ama e, bile öyle bile olsa hocam işte bir çuval un vardı. Geldiler şu kadar gün kaldılar çuvallar bitti tamam ama efendim yani sonuncu itibarla o çuvalların yerine daha fazlası Allah gönderir. Meraklanma rızkı ile gelir ve yer tahili vakat li ehlil menzil. Giderken nasıl gider? Ayrılırken evden konaktan, misafir olunduğu yerden, efendim, oranın sakinlerinin, evin ahadisinin günahlarını da affettirip alıp götürüp öyle gider. Yani Allah mağfiret eder. Misafire, ikram eden, barındıran kimseye mağfiret eder. Günahları bağışlanır. Neticede mutfaktakilerde de bir eksiklik olmaz. Kesede, kasada da bir eksiklik olmaz. Çünkü Allah telafi eder bol rızık gönderir misafir ağırlayan efendim misafir sayesinde bol bol yer içer rahat eder onun için efendim e, İslam'da muhabbet çok önemli olduğundan Müslüman'ın Müslümanı sevmesi çok önemli olduğundan efendim Müslüman'ın e, herkese karşı e, böyle e, kanunla tespit edilemeyen mecburi olmayan Fazilet babından olan görevleri olduğundan efendim muhabbeti arttırcı şeylere çok dikkat etmesi lazım. Bunlardan birisi misafiri sevmektir. Şimdi burada benim bazı tanıdığım arkadaşlar var isim vermeyelim ama gerçekten tabii şey olmaz hemen misafire yapışır hemen evine götürür Allah razı olsun. Ben de takılırım seni seni kurması seni efendim evlat beresilendi şaka yaparım yani manevi menfaatin çok iyi bilir, sevap olduğunu bildiği için hemen evine misafir götürür ve güzel ağırlar. Ekseriyetle o kapar misafirleri götürür. Neden? Misafirin ağırlanmasının fayda getirdiğini bildiğinden, sevaplı olduğunu da bildiğinden, maddi bakımdan karlı olduğunu da bildiğinden, efendim, iktisadi bakımdan da eve faydalı olduğunu bildiğinden inancı kuvvetli bir kardeş ondan yapıyor bunu bilmeyen misafirden efendim kocunur kaçınır. Mazeret uydurur, yalan uydurur, bahane uydurur. Efendim misafiri misafir etmekten kaçınır. Bu da kendisinin bileceği bir şey. Peygamber Efendimiz bildiriyor işte burada. Efendim, meraklanma senin malını, mülkünü, rızkını yiyecek değil. O kendi rızkıyla gelir. Bir seni affu mağfiret ettirir. Günahları alır götürür diyor. Ne kadar güzel. İnsanın affu mağfiret olmak için yapmayacağı şey yok. Allah beni affetsin diye çare arayıp duruyor. O halde ne yapacak? Efendim misafir edilecek. Sevapları kazanacak. Allah-u Teala cümlemizi dinimizin ahkamını bilen, sevaplı, hayırlı fiilleri yapan günah işlerden, efendim kötü huylardan, hallerden kaçınan Müslümanlar eylesin. Rabbimizin rızasını, sevgisini nasip etsin. Özellikle sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. olalım. Rabbimiz cennetle cemal ile cümlemizi şereflendirsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü.